Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeş soruyor, akşam ile yatsı namazı arasında kılınan evvabin naması, namazı nasıl kılınır? Öncelikle şunu söyleyelim, akşam ile yatsı arasında evvabin namazı diye bilinen bir namaz yoktur. Sahih olarak bize ulaşmış, bu vakti gösteren, ee, özel bir namaz ya da evvabin na e, namazı ismiyle bir namaz söz konusu değildir. Bu namaz şu an günümüzde maalesef insanlar bu vakitte evvabin namazı diye kılıyorlar. Bu batıldır, bu bidattır. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güneş doğduktan kerahet vakti geçtikten sonra yani yarım saat 45 dakikalık o kerahet vakti geçtikten sonra başlayıp Öğlen vakti yani zeval vaktinden yarım saat öncesine kadar vakti devam eden ey bir adı duha olan bir diğer adı kuşluk namazı olan bir diğer adı da evvabin namazı olan bu namazı ve vesselam en azı iki en çoğu sekiz rekat olarak kılardı. Dolayısıyla hadislerde sahih olarak gelen rivayetlerde Evvabın namazı, evvab olanların namazı, yani evvabin diye bildiğimiz bu namaz, bildiğimiz duha namazıdır, kuşluk namazıdır, bir diğer adı evvabin namazıdır. Tıpkı gece namazının, mesela vitir namazı, bir adı vitir, bir adı kıyamun leyl, bir adı salatun leyl, bir adı teheccüd, Ramazan'daki özel ismide teravih olması gibi. Dolayısıyla burada kast edilen, hadislerde gelen, ey işte biz, ee, develerin ayaklarının yanmaya başladığı bir zamana yakın zamanda evvabin namazını kılardık yani öğle sıcağı artık vurmaya başladığı zeval vaktinin yaklaştığı zamana kadar yani onlar ne demek istiyorlar sahabeler biz bu namazı hani ilk vakti olan sabahleyin değil öğlene yakın zamanda kılardık evvabin namazını diyorlar evvabin ey yani kuşluk namazı ey tahiyatül mescid Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu namazı övmüş ve kılınmasına teşvik etmiştir. Dolayısıyla günümüzde insanların akşamla yatsı namazı arasına böyle bir namazı koymaları ve bunu da evvabin diye isimlendirmelerinin bir aslı yoktur. Tamamen uydurmalara dayalı e, ve şahıslara dayalı bir olaydır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evvabin namazını ne zaman kıldığını az önce ifade ettiğimiz şekliyle bunun duha vakti duha namazı olduğunu ifade ettik ve hadisullahu alem o sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala Muhammed